Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah vebaat. Rasulullahın ümmeti üzerindeki Hakkı isimli kitabımızın 92. sayfasından başlıyoruz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününün kutlanması, ümmetin şu an içinde bulunduğu durumda hakikaten bilmesi, öğrenmesi gereken en önemli konulardan Rabbimiz hakkıyla istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Günümüzde yabancılara özenti duyularak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu kutlanmaya başlanmıştır. Cahil Müslümanlar veya değişik düşüncede olan bazı kişiler, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu sebebiyle her yıl Rabiul Evvel ayında kutlama törenleri düzenliyorlar. Bazıları bu törenleri camilerde, bazıları da evlerde ve bunun için hazırlanmış özel yerlerde düzenliyorlar. Bu törene haktan birçok insan geliyor ve bunu Hristiyanların İsa aleyhisselam için uydurdukları törene benzeterek yapıyorlar. Şüphe yok ki Yüce Allah, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hidayet ve hak dinle, yani faydalı ilim ve salih amelle gönderdi. Ona ve ümmetine, dini yine onlara nimeti tamamlamadan onun ruhunu almadı. Nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım. ''Size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğendim.'' Maide Suresi Ayet 3 Yüce Allah bu ayette dinin olgunlaştığını ve nimetin tamamlandığını açıklıyor. Birisi dinde bidat çıkarır ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü kutlamanın meşru olduğunu, insanlara ona önem vermeleri ve onunla amel etmeleri gerektiğini iddia ederse, onun bu sözü şu anlama gelir. ''Dinde eksiklik vardır.'' Ya da ilaveye ihtiyacı vardır bu dinin. Kuşkusuz bu aslı olmayan bir şey. Hatta Yüce Allah'a karşı en büyük iftiralardan biridir. Bu ayete karşı çıkmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğum gününü kutlamak meşru olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ümmetine kendisi açıklar, şeklini, şemalini nasıl yapılacağını da öğretirdi. Çünkü ümmetine en iyi öğüt verici insan odur. Ondan sonra hakkında sustuğu şeyleri insanlara açıklayacak başka bir peygamber de yok. Çünkü o peygamberlerin sonuncusu o sevilmesi, dinine uyulması, kendisine salat ve selam getirilmesi, kitap ve sünnette açıklanan diğer hakları gibi kendisi için gerekli hakkı açıklamıştır. Ümmetine doğum gününün kutlanmasının meşru bir şey olduğunu söylememesi ve bunu hayatı boyunca yapmaması, sonra onun en sevdiği kimseler ve onunla ilgili hakları en iyi bilen kimseler olan sahabeler, hulefai raşidin, tabi'inler ve tebe tabi'inler ve dinde önde gelen imamlardan hiçbir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü kutlamamışlardır. Böyle bir şey, böyle bir görüş, Atmamışlardır ortaya. Sanki bunların hepsi onun hakkını bilmiyorlardı da veya bu konuda ihmalkarlık yaptılar da sonrakiler geldiler bu eksiği açıklayıp bu hakkı tamamladılar. Asla böyle bir şey yok. Vallahi sahabenin ve onlara iyi bir şekilde uyanların durumunu bilen akıllı birisi bunu asla söyleyemez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü kutlamanın Resulullah'ın sağlığında sahabe ve onlara tabi olanların döneminde mevcut olmadığı öğrenildiğinde, bunun yapılmasının, kabul edilmesinin veya insanların buna davet edilmesinin caiz olmayan dine sonradan ilave edilen bir vid'at olduğu öğrenilmiş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma hutbesinde şöyle buyuruyor, Sözün en hayırlısı Allah'ın sözüdür. Yolun en iyisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkartılanlar, çıkartılanlardır. Ve her bidat yani sonradan çıkartılan şey sapıklıktır. Her sapıklık dalalettir. Her dalalet ateştir. Sözünden dolayı bunun inkar edilmesi ve insanların bundan sakındırılması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Benim sünnetimden ve benden sonra doğru yolda olan Hulefa i sünnetinden ayrılmayın. Onlara dişlerinizle ısırıyormuş gibi sarılın. onlardan ortaya çıkarılan her şey bidattir. Her bidat sapıklıktır. Kim bizim dinimizde bulunmayan bir şey ortaya çıkartırsa o merduttur. Yani geri çevrilmiştir. Kim bu dinimize uygun olmayan bir amel yaparsa o ameli merduttur. Ondan kabul olunmaz. Yüce Allah ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından emredilmeyen bir şey yapanın yaptığı şey Allah'ın dinine açıkça aykırı davranmasından dolayı savrulmuş toz gibi boşa gider. Yüce Allah dinine kefildir ve onun koruyucusudur. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. O zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onun koruyucusu elbette biziz. Hicr suresi ayet 9. Uydurdukları bu din onlara kim getirdi? Keyifleri mi, şeytan mı, yoksa Allah'ın dininden başka din getiren, helal ve haram diye hükümler koyan başka ortak ilahları mı var? Yüce Allah şöyle buyuruyor. Yoksa onların kendilerine Allah'ın izin vermediği dini koyan ortakları mı var? Şura suresi ayet 21. Yüce Allah bu ayeti şöyle bitirir. Zalimler için acı bir azap vardır. Bunlar zalimler, kendilerine zulmedenler, dinlerine zulmedenler. Ve onlardan sonra gelen Müslüman kardeşlerine zulmedenlerdir. Yüce Allah zulmü kendine ve kullarına haram kılmıştır. İnsanlara Allah'ın izin vermediği ibadeti getirmek suretiyle insanın Rabbine zulmetmesinden daha şiddetlisi ve daha çirkini var mıdır? Bunlar onun şiddetli ve acıklı azabından sakınılmalıdırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmeti gecesi gündüzü gibi aydın olan ancak Helak olanın ondan sapacağı bir din üzerine bırakmıştır. O vefatından önce bu ümmete sarıldıkları takdirde asla sapıtmayacakları... ...Allah'ın kitabını ve kendi sünnetini bıraktığını söylemiştir. Kim dine onda olmayan bir şey ilave etmek isterse... ...din böyle bir şeyden uzaktır. Yaptığı ilave ona iade edilir. Ama ecir verilerek değil o bid'ati sebebiyle günahkar olur... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben sizi gecesi gündüzü gibi aydın olan gayet açık bir din üzerinde bıraktım. Benden sonra ancak helak olanlar ondan sapar. Hadis Tirmizi Ebu Davud ve Hakim'de geçmekte. Ebu Zer radıyallahu şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti ama gökte bir kuş kanatlarını çırpsın da bize onunla ilgili bilgi vermiş olmasın. ...bu mümkün değildir. Abbas radiyallahu anh de şöyle diyor... ...Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...açık bir yol bırakmadan... ...helalı helal, haramı da haram yapmadan... ...nikahı, nikahı, talağı öğretmeden... ...savaşmadan ve barış yapmadan ölmedi. Dünyasını değişmedi. Allah'ın kitabını sayfa sayfa... ...satır satır karıştırırsak onda... Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun kutlanması gerektiğine delalet eden tek bir ayet, tek bir cümle, tek bir kelime bulamayız. Aynı şekilde sünnette de buna delalet eden kaynak olacak hiçbir hadis, hiçbir rivayet, hiçbir yazı, hiçbir onun doğum gününü kutlanacak hiçbir emare bulamayız. Bu insanlar yine sonradan sokulmuş bu kutlamayı nereden getirdiler? Allah bize yardım etsin. Kitapta ve sünnette aslı olmayan olayların çok vuku bulması, Allah'ın ve Resulü'nün emirleriyle çok meşgul olunmamasındandır. Aynı şekilde yasaklardan uzak durmamak sebebiyledir. Birisi dinle ilgili bir şey yapmak istediğinde, ehli sünnet vel cemaatten olan alimlere Allah'ın o konuda ne emrettiğini sorsa, ona sarılsa, uysa, razı olsa hakkında yasak bulunandan vazgeçse bütün ameller kitap ve sünnete göre olur. Saygıdeğer kardeşlerim, bakalım bugün de neler yapılıyor? Bu mevlütte neler oluyor? Dine aykırı bid'at olmalarıyla birlikte bu kutlamaların çoğunda başka bir takım kötülüklerin bulunması da eksik değildir. Mesela kadınlarla erkekler bir araya gelmektedirler. Bu iki cins arasında haram olan şeylere sebep olabilir. Hatta bunlar çoğunlukla sonradan ortaya çıkartılan ve kötü olan o günlerde meydana gelir. Emrine aykırı davrandıkları, kadın erkek bir arada bulundukları halde bunlar nasıl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiklerini iddia ederler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahreme olmayan kadınların yanına girmesini men etmiş. Hatta kayın birader hakkında kayın birader ölümdür demiştir. Bu kutlamalarda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrine aykırı olan her şeyi serg sergilerlerken onu sevdiklerini ve onun doğumunu kutladıklarını nasıl iddia ediyorlar? Onların ölüm gelmeden önce bu hurafe ve uydurma şeylerden dolayı tevbe etmeleri gerekir. Daha sonra ah vah demeleri hiçbir yarar sağlamaz. 2. Bu tür mevlit ve uydurma törenlerinde kurbanlar kesilmesi. Allah'tan başkasına kurban kesmenin şirk olduğunda şüphe yoktur. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah'tan başkası adına kurban kesene Allah lanet etsin. Hadis Müslim'de geçmekte. Lanet Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmak demektir. Yüce Allah kurbanının kendisi için olmasını emretmiştir. De ki, benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hep alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu. Ve ben Müslümanların ilkiyim. En'am suresi 162-163 Yüce Allah başka bir ayette şöyle buyuruyor. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser suresi ayet 2 Türbe, kabir ve benzeri yerlerde Allah'tan başkası adına kurban kesmek büyük şirktir. Bunu yapan yukarıdaki hadise göre lanetlidir. Bu kurbanlar üzerine Allah'ın adı anılsa bile leş hükmündedir. Çünkü onlar Allah için değildir. 3- Def ve davul çalınması, şarkılar söylenmesi. Yüce Allah müstehcen olsa da olmasa da çalgı aletlerini ve, ve, ve beraberinde şarkı söylenmesini haram kılmıştır. İnsanlardan kimi var ki bilgisizce insanları Allah'ın yolundan saptırmak ve onun da alay etmek için eğlence türünden boş sözleri satın alır. İşte onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Lokman suresi ayet 6 Abdullah bin Mesud radiyallahu anh Ayette geçen eğlence sözleri hakkında yemin ettikten sonra şöyle söylüyor. Bu şarkı söylemektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman gelecek, ümmetimden bazı topluluklar türeyecek, bunlar zina yapmayı, ipekli elbiseler giymeyi, şarap içmeyi, çalgı aletleriyle eğlenmeyi helal sayacaklar buyurmuştur. Hadis Bukhari'de geçmekte. Vallahi bu üzüntü veren ve can sıkan bir mesele. Çünkü onların davranışları, ...sözlerine uymuyor. Aksine davranışları sözlerini yalanlıyor. Biz Allah'ın Resulü... ...sallallahu aleyhi ve sellemi seviyoruz. Ve onun doğumunu... ...kutluyoruz diyorlar. Aynı zamanda ona isyan edip itaat etmiyorlar. Ve onun yasakladığını yapıyorlar. Ve emrettiğinden... ...uzak duruyorlar. Bu ne biçim bir sevgi. Bu bidatçilerin iddia ettiği şeyin yolundan gitme... ...nasıl bir şey acaba? 4. Alkol ve başka haram kılınan içeceklerin içilmesi... Yüce Allah onları bundan sakındırıyor. Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, şarap ve kumar yolu ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Maide Suresi Ayet 90-91 allah Teala bu ayetleri Allah'a itaati ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaati bildiren ayetle bitirdi. Çünkü onlara itaat, kurtuluş ve başarı, onlara isyan, kaybetme ve mahrum kalma demektir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, kötü şeylerden sakının. Eğer gösterdiğimiz yoldan dönerseniz bilin ki elçimize düşen, Açıkça duyurmaktır. Maide suresi ayet 92. 5. Peygamberin doğumunu kutlayan kimseler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlit töreninde bulunduğuna inanırlar. Bundan dolayı onun için selam vererek ve merhaba diyerek ayağa kalkarlar. Ve en büyük, batıl ve en çirkin cahilliktir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününden önce kabrinden çıkmayacaktır ki hiçbir kimseyle irtibat kurmayacak onların toplantısında bulunmayacaktır. O kabrinde kalacak ruhu Rabbinin yanında en yüksek cennette olarak kıyamet gününe kadar çıkmayacaktır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor Sonra siz bunun ardından öleceksiniz. Sonra siz kıyamet günü Mutlaka diriltileceksiniz. Mü'minun suresi ayet 15 ve 16. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü kabri ilk yaralacak olan benim. İlk şefaat edecek. Ve şefaati ilk kabul edilecek benim. Hadis müslümde geçmekte. Allahu Teala peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle buyuruyor. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Zumer suresi ayet 30. O insanların yüce Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin sözü hakkında akılları nerede acaba? 6. Bu mevlitlerde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dua etme türünde söylenenler onun hakkında ve evliya hakkındaki aşırı ifadeler. Bu amelleri boşa gideren ve cehenneme sokan en büyük şirklerden birisidir. Bu mevlitlerde peygambere dua etme Ondan yardım isteme, medet dileme, onun gaybi bildiğine inanma. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya evliya kimselerin doğumunu kutlarken birçok kimsenin yaptığı küfürle ilgili benzeri birçok şey vardır. Allahu Teala kendisinden başkasına dua edilmesini haram kılmıştır. Çünkü dua onun haklarından birisidir. O ancak Allah'a yapılır. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Mescitler Allah'a mahsustur. Allah ile beraber bir başkasına dua etmeyin. Cin suresi ayet 18. Allah'tan başka yalvardıklarınız da sizler gibi kullardır. Putların dua edilmeye layık olduğu hakkında iddianız da doğru iseniz çağırın da onlar size cevap versinler. Araf suresi ayet 194. Ölülerin başkalarının duasını duyduklarına dair bütün iddiaları iptal eden bu ayet, akıl ve anlayış sahiplerinedir. Bu ayet, ölünün duymadığı, onun fayda ve zarar vermediği konusunda kesin bir delildir. Yüce Allah bir başka ayette şöyle buyuruyor. Ondan sonra yalvardıklarınız ise bir çekirdek zarına bile sahip değillerdir. Eğer onları çağırsanız, ''Sizin çağırmanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koşmanızı inkar ederler. Hiç kimse sana her şeyi bilen Allah gibi gerçekleri haber veremez.'' Fatır Suresi Ayet 13 ve 14. ''Fayda sağlamak, zararı gidermek ve başka şey için Allah'tan başkasına dua ederse dinden çıkaran en büyük şekilde Allah'a şirk koşmuş olur.'' Ancak Allah'a dua edilir. Çünkü zararı defetmek ve kullarına nimet vermek sadece Allah'ın elindedir. Allah'tan başkasının bu işlerin hiçbirisine gücü yetmez. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar bunların yalvardıklarından habersizdirler. İnsanlar yüce divana toplandıkları gün... O dua ettikleri onlara düşman olurlar ve onların kendilerine tapmalarını tanımazlar. Ahkaf suresi ayet 5 ve 6. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas radıyallahu anhaya şöyle söylüyor. İstediğinde Allah'tan iste. Yardım istediğinde Allah'tan yardım iste. Hadis Tirmizi de geçmekte. İnsan sadece Rabbinden ister ve sadece ondan yardım diler. Çünkü fayda ve zarar verebilecek ancak O'dur. Her şeyin hazinesi O'nun elindedir. Bundan dolayı Yüce Allah şöyle buyuruyor. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin. Duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeye tenezzül etmeyenler aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min suresi ayet atmış. De ki ondan başka Tanrı olduğunu sandığınız şeylere yalvarın. Onlar ne sizden sıkıntıyı kaldırabilirler ...ne de onu başka bir yana çevirebilirler. İsra suresi ayet 56. O ölüler ne fayda verme gücüne sahip... ...ne de zarar verme gücüne... ...eğer onlar zarar verme... ...ya da fayda verme gücüne sahip olsalardı... ...kendileri ölmezler... ...kendilerinden ölümü uzaklaştırırlar... ...ve bir zarara uğramazlardı. Başkalarına nasıl fayda veya zararlar olsun ki... Akıllarını insan ve cin şeytanlarının oyuncak yaptığı ucuz bir mal yapan o insanlara şaşmak gerekir. Hatta onlar dost doğru yoldan saptılar. Kulların Rabbine tapmak yerine kullara taptılar. Fayda ve zarar vermeyen kabir ve türbelere ibadete yöneldiler. Bunlar sadece birer toprak yığınıdır. Allah o ölülerden birisini diriltse, o da kadın ya da erkek tek tek ve gruplar halinde kabrinin etrafında tur attıklarını... Kendinden bereket ve medet umduklarını, kendisine yaklaşmak için kurban kestiklerini görseydi Allah ona ancak onları Allah'a ibadete davet etme imkanı verirdi. O da kendisinin fayda ve zarar veremediğini, daha önce de sadece kendisine fayda vere, verebildiğini söylerdi. Onları bu durumda görünce onlarla alay eder ve yaptıklarından dolayı Allah'a bu konuda kendisinin sorumlu olmadığını bildirirdi. Allah onlara değişik nimetler lütfetti. Akıl, kulak ve göz verdi. Buna rağmen onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha sapık bir yoldadırlar. Batılı biliyorlar, ondan çekinmiyorlar. Hakkı biliyorlar, ona tabi olmuyorlar. Rableri onlara şöyle buyuruyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi Ayet 56 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ın yarattıklarından bir şeyi Allah'a denk tutarak ve ona dua ederek ölen kimse cehenneme girer. Hadis Ahmet ve Buhari'de geçmekte. Allah'a ona hiçbir şeyi ortak koşmadan kavuşan cennete girer. Ona bir şeyi ortak koşarak kavuşan kimse de cehenneme girer. Hadis müslümde geçmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin Aşırı şekilde yüceltilmesini yasaklamıştır. Acemlerin birbirini yücelttikleri gibi beni yüceltmeyin. Hadis Müslim Ebu Davud ve İbn-i geçmekte. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Çünkü onlar peygamberlerinin kabirlerini mescid haline getirdiler. Hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Aişe radiyallahu anh şöyle anlatıyor. O peygamber onların yaptıklarından sakındırmaktadır. Böyle olmasaydı kendi kabrini açığa çıkarırlar ancak kabrinin mescit haline getirilmesinden korkuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haberiniz olsun sizden öncekiler arasında peygamberlerinin ve salihlerinin yani iyi kişilerinin kabirlerini mescit haline getirenler vardı. Kabirleri mescit haline getirmeyin. Ben sizi bundan men ediyorum buyurdu hadis müslümde geçmekte. Kabirlerin üzerine oturmayın ve onlara doğru namaz kılmayın hadis müslümde geçmekte. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret eden kadınlara, üzerlerine mescit yapanlara ve aroralarda kandil yakanlara lanet etti. Hadis Ebu Davud, Tirmizi i̇bn Mace ve Darimi'de geçmekte. Ümmü Seleme radiyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Habeşistan'da gördüğü bir kiliseden ve içindeki resimlerden bahsedince bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlar aralarında iyi bir kimse bulunup vefat ettiğinde kabri üzerine bir mescit yaparlardı. Orada bu resimleri yaparlardı. İşte onlar kıyamet gününde Allah katında insanların en kötüleridir. Hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Hadis Ebu Davud'da. İmam Malik muhatasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü zikrediyor. Allah'ım kabrimi kendisine tapılan bir put yapma. Peygamberlerin kabirlerini mescitlere çeviren kimselere Allah'ın gazabı artsın. Hristiyanların Meryem oğlunu aşırı şekilde ettikleri gibi sakın sizler de beni övmede aşırı gitmeyin. ''Ben ancak bir kulum, onun için bana Allah'ın kulu ve elçisi deyin.'' Hadis Bukhari'de geçmekte. ''Peygamberimiz hakkında ondan yardım isteme, onun duası ve ondan medet isteme de aşırı gitmek haramdır. Çünkü o şu anda vefat etmiştir.'' Yüce Allah şöyle buyuruyor, ''Sen de öleceksin, onlar da ölecekler.'' Zumer suresi ayet 30. ''Senden önce hiçbir insana ebedi yaşama.'' vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Enbiya suresi ayet 34 Bu Allah'ın Resulü hakkında haramsa başkaları hakkında haydi haydi haramdır. Çünkü onlar fayda da zarar da veremezler. Bu ölülerin kabirlerinin etrafında dolaşmak haramdır. Onların yanında kurban kesmek, onlara yaklaşmak, onlardan medet ummak, bereket beklemek, Onlara el sürmek ve başka meşru olmayan şeyleri yapmak haramdır. Bunları yapan herkes Allah'ın şu sözlerinin hükmüne girer. Allah korusun. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başka her şeyi dilediğine bağışlar. Nisa suresi ayet 116 Yaptıkları her işin önüne geçmişiz, geçmişiz de onu etrafa saçılmış toz zerreleri haline getirmişizdir. Onlar ki dünya hayatında çabaları boşa gitmektedir ve zannederler ki gerçekten güzel bir iş yapıyorlar. Kehf suresi ayet 104. Çünkü onlar kendisi için yaratıldıkları şeye yani tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadeti reddettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidini kutlamak, Allah'ın dinine sonradan sokulmuş, Kötü bir bidattir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu meclislerde bulunması onların uydurduğu yalan ve dolandan sadece birisidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş, yıkanmış, kefenlenmiş, cenazesine namaz kılınmış ve başkaları gibi defnedilmiştir. O kıyamet günü kabrinde ilk diriltilecek olandır. Şabanın yarısını kutlamak. Doğum günü, 21 yaşını doldurmak, bu anneler günü ve Müslümanların inançlarını bozmak, onları dinlerinden uzaklaştırmak için Allah'ın düşmanlarının uydurduğu başka başka bidatlerdir. İnkarı gereken kötü bidatlardandır. Bunlarla Müslümanlar, düşmanların arzularına yem oluyorlar. Onların kalp ve gözleri nerede acaba? Muhterem Müslümanlar, Allah Azze ve Celle kitabında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde hadislerinde, hayatında kendisine uymamızı emretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde dinin tamamlandığını bildirmiştir. Resulullah'ın bize emrettiği şeyleri yerine getirmemiz, Allah'ın ve Resulullah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmemiz, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeylerden uzak durmamız, bizim Resulullah'ı ne kadar sevdiğimizin en açık göstergesidir. Bunun dışındaki işlerden Allah rızası için uzak duralım. Çünkü Allah'ın çetin azabı var. Allah'ın çok büyük bir cehennemi var. Rabbimiz Azze ve Celle bizi cehenneminden korusun. Subhanek ve bihamdik. Eşhedü en la illa ent. Estağfirüke ve etubu ileyk. Ahir davana en elhamdülillahi rabbil alamin.